Çaydanlık Bir zamanlar zengin ve zarif görünümlü bir mutfakta duran bir çaydanlık vardı. Bulaş Pahalı ve zarif bulaş yumuşak bir minderin üstüne yerleştirilmişti ve etrafı parlak fincanlarla çevrilmişti. Sadece en kıdemli hizmetli bulaşa dokunabiliyordu. Ve eldiven takmak zorundaydı. Bulaş güzel bir çaydanlıktı. Uzun bir sapı ve sanatsal kıvrımlara sahip bir ağzı vardı. Pahalı bir topraktan yapılmıştı ve el yapımıydı. Şık ve güzeldi. Kaşıklar, tavalar, eski çakmak kutusu ve eski büyük saat güzelliğinden büyüleniyordu. Kimse ona iltifat etmiyordu. Yaptığı hiçbir şeyi takdir etmiyorlardı. Gizliden gizliye onu kıskanıyorlardı. Güzelliği onları korkutuyordu. Asla onun kadar kusursuz olamayacaklarını biliyorlardı. Ama Blush kendinde çok ciddi bir kusur gördü. Kapağında küçük bir çizik vardı. Çizik o kadar küçüktü ki sahibi bile fark etmemişti. Ancak yine de Blush kendini eksik hissediyordu. Sahibi için hala en güzel çaydanlık olsa da... ...Blaş kendini çiziyor olan bir çaydanlık olarak görüyordu. Oh, oh! Bana bir imzanı verebilir misin lütfen? Lütfen parlak yüzeyime bir damla çay damlat. Hayır, hiçbir şey damlatmayacağım. Hem sen de kim oluyorsun? Oh, ben sütlüyüm pek tabii ki. Sütlük kırılmış... Beni sana uygun şekilde yaptırdılar. Mağazada kadının setin bozulmasını hiç istemediğini söylediğini duydum. Sana uygun şekilde yapılmam için fazladan para ödediler. Aa, ne güzel. Burayı sevdin mi peki? Aa, sevdim. Kadının konuşmasını duyduğumdan beri seni görmeye can atıyordum doğrusu. Ve sana hayran oldum. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sorun nedir? Ben zannettiğim kadar güzel bir çaydanlık değilim. Ben çiziyor olan bir çaydanlığım. Bu iltifatları kesinlikle hak etmiyorum. Çizik mi? Evet. Kapağımda. Mükemmel ve kusursuz gibi lafları hak etmiyorum. Çünkü değilim. Sen neden bahsediyorsun? Sen mükemmel, sen, sen, senden mükemmel olmaz ki. Sen beni anlamıyorsun. Bu mutfaktaki herkes benim kusurumu biliyor ve sürekli kusurumu konuşuyorlar. Dinle. Ya sahibin elindeyken bir anda düşerse? Elbette düşebilir. Neyle öyle gururlanıp durduğunu anlamıyorum. Kapağındaki çizikle mi? <gülüyor> Doğru. O çiziğe de kibrinin neden olduğunu adım gibi eminim. Cakas satarken boynunu çok uzattığını ve avizeye çarptığını da duydum üstelik. Ne? Bu nasıl olur? Avize ta tepede. Hayır, olmaz. Ben olanları biliyorum. Bir yere giderken zıplıyormuş, kapağa sallanıp durmuş. Herkes yavaşlamasını söylemiş ama o kimseyi dinlememiş. Ve çıt etmiş, çizik oluşmuş. Ona güzel deyip duruyorlar bir de. Bir de şu haline bakın. Gördün mü? Duydun mu onları? Ee, evet. Hiç mantıklı konuşmadıklarını duydum. Cidden ama. Avizeye çarptın, zıpladın ve kapağı kendi kendine mi kırdın? Kimi kandırıyorlar? O çiziğin o şekilde olduğuna inanmıyorum. Nasıl oldu söylesene. Ben hatırlamıyorum, hayır. Şey, hatırlamıyorsun çünkü bir önemi yok. Ama sen onları duymadın mı? Güzel ve mükemmel olmam bekleniyor. Bu benim görevim. Senden güzel ve mükemmel olman beklenmiyor. Görevin bu değil. Kafein sana bunları söyletiyor. Dinle. Kimi seni sevecektir, kimi senden nefret edecektir. Enerjini neye harcayacağına sen karar vereceksin. Sevgiye mi, nefrete mi? Etrafımdakiler hakkında ne düşünüyor diye endişe edemezsin. Sadece sen kendin hakkında ne düşündüğünü önemse. Sonuçta önemli olan sadece budur. Hemen sonrasında Blaşı beyaz eldivenli hizmetli aldı. Kapağını açtı ve içine sıcak su koydu. Sıcak su çaydanlığın içini ısıttı. Ama her seferinde Blaş çizini fark edeceklerinden içten içe korkuyordu. Blaş önemsiz bir nedenden tedbirli olmaya çalışırken korkunç bir şey oldu. Sahibi geldi ve onu aldı. Ancak dengesini kaybettiği için bulaş ellerinin arasından kaydı. Hayır! Çaydanlık yere düşerken tavalar, kaşıklar, sütlük, oradaki herkes dehşet içinde olanları izliyordu. Soğumuşlar. Ve bir anda bulaş yere düştü. Kapağı parçalandı. Uzun sapı ve güzel ağzı gövdesinin yanında duruyordu. Güzel çaydanlık yerden alındı ve götürüldü. Ah tanrım bugünün geleceğini biliyordum. Çok doğru. Kendine daha dikkat etmesi gerekirdi. Çizik yüzünden olduğuna eminim. Çizik yüzünden dengesini koruyamadı o. Doğru mu? Kusurum yüzünden mi düştüm ben? Blush yere düşmesini önlemek için yapabileceği hiçbir şey olmadığını anlayamıyordu. Günlerce tavan arasında tutuldu. Kaderin ona neler hazırladığını bilmiyordu. Blush gece gündüz durmadan ağladı. <Gülüyor> Buradan nefret ediyorum. Mutfağı özlüyorum. Yumuşak, beyaz eldiveni. Sıcak suyu, gün ışığını, yastığı, her şeyi özlüyorum. Aa, bu çok garip. Oradayken hiç durmadan diğerleri hakkımda ne düşünüyor diye endişeleniyordum. Gün ışığının keyfini kesinlikle çıkaramadım. Kapağımdaki çiziğin ışık altında belli olacağından korktuğumu hatırlıyorum. Küçücük bir çizgiye üzülmekle gerçekten de çok vakit harcadım. Birkaç gün sonra hizmetli... Elinde güzel bir gülle içeri girdi. Gülü bulaşın yanına koydu. Gül bir saksıya dikilmemişti. Kötü, beyaz bir bezle sarılmıştı. Neden buradasın? Sen de mi düştün? Düşmek mi? Nereden? Sadece birkaç saatliğine buradayım. Beni yeniden bir yere dikecekler. Hayır. Dikmeyecekler. Senin de benim gibi kusurların var. Şu dikenlerine bak. Dikenlerime mi? Dikenlerim benim kusurum değil. Onlar benim bir parçam. Kendimi dikenlerimle seviyorum. Ama... Ama bu nasıl mümkün olur? Kusurlarını sevemezsin ki. Son kez söylüyorum. Onlar kusur değil... O dikenler beni ben yapıyor. İnsanlar beni sevebilir de nefret de edebilirler. Ama ben kendimi seviyorum. Önemli olan budur. Hemen sonrasında sahibi kıymetli çaydanlığını ziyaret etmeye tavan arasına geldi. Oh, hala senin için çok üzülüyorum. Senden vazgeçmek istemiyorum. Ne yapacağım? Sahibi oturmuş Bulaş'la ne yapacağını düşünürken Bulaş kendi kendine şöyle düşündü. Beni hala seviyor mu? Artık bir kaseden başka bir şey değilken mi? Bunu nasıl önceden anlamadım? Çiziyi hiç umursamamış. Sütlük haklıymış. Biri beni sevecek, başkası benden nefret edecek. Enerjimi neye harcayacağıma sadece ben karar veririm. Bunca zaman nefreti seçtim. Artık seçmiyorum. Bugünden itibaren sevgiyi seçiyorum. Blush sonunda kendini hafiflemiş ve özgür hissetti. Kendi kontrolünde olmayan şeyleri gereksiz yere kendine dert ettiğini anladı. İç çekti ve sahibine baktı. Ah, şuna bakın, benim için ne kadar üzülmüş. Olanlardan sonra benden vazgeçmek istemiyorsa, o zaman ben de kendimden vazgeçmemeliyim. Hmm, bakalım. Ona nasıl yardım edebilirim? Bulaş bir süre düşündü ve birdenbire bir şey fark etti. Gül, elbette. Beni gül için saksı olarak kullanabilir. Bulaş hızlıca güle doğru hamle yaptı. Sahibinin ona bakmadığı bir an olmasına dikkat etti. Çünkü insanların çaydanlıkların gizli hayatlarını bilmemesi gerekirdi. Güle iyice yaklaştı ve yavaşça kafasını ona doğru eğdi. Oh, umarım bu işe yarar. Verdiğim ipucunu anlayacaktır. Sahibi masaya geri geldiğinde, çaydanlığı Gül'ün yanında görünce kafası karıştı. Bir dakika, sen Güle bu kadar yakın mı duruyordun? Ah, önemli değil. Hala seninle ne yapacağımı... Bir dakika. Gül! Gülümü sana dikebilirim. Oh! Bu mükemmel bir fikir. Ben bir dahiyim. Evet, doğru. Bu fikri sen buldun. Bir elinde Bulaş, diğer elinde Gül koştu. Hiç vakit kaybetmeden bahçeden biraz toprak aldı ve çaydanlığın içine koydu. Biraz su ekledi ve gülü dikkatlice dikti. Muhteşem görünüyordu. Güzel saksanın içinde güzel bir gül. Bılaş dünyanın en mutlu çaydanlığı oldu. Kırılmış olması, kenarlarının pürüzlü olması hiç umrunda değildi. Bu haliyle kendini seviyordu. Her gün esen Meltem'in ve güneş ışığının tadını çıkardı. Kendini nihayet... Olduğu gibi kabul ettikten sonra bir kusuru olmadığını anladı. Artık kırılmış bir çaydanlık ya da çizgi olan bir çaydanlık değildi. O bulaştı.